Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. <gülüyor> Diyor ki hocam kadın hayızlı yen yani nifeste olduğunda bunuyla e, harama düşmeden ilişki sınırı nedir? Bunu bir açıklar mısın bizim için? Yani nasıl bir ilişki yapabiliriz? kadın haizliyen nifeste olunsa yani cinsel ilişki çizsi birbirinden nasıl faydalanabilir? Genelde erkek. Şimdi bunu cevaplamak için bölüm bölüm açığlayacağız inşallah. Birincisi bir erkek hanımıyla hayz fetresinde ya yani nifasta olduğunda ona yaklaşabilir bu yaklaşma da üç şüküldür. Birincisi birincisi onu cima yani haiz e, asnasında e, nifas asnasında cima yapmak haizli nif nif nifaslı kadından haramdır. İcma'an. Bunun üzerine icma var. Bu da Kur'an'dan delilden. Hatta Bakara 323. ayet resmen bunu haramlamıştır. Ne diyor Allah subhanehu ve teala? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يذِ senden ey elçim, hayzle ile ilçili ilişki nedir? قُلْ هُوَ diye o aziyettir. Hayz asnasında ilişkiye girmek aziyettir. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ Kadınlarınızdan uzak durun bu konuda. فَاَعْتَزُ الْنِسَاءَ فِي الْمَح۪يذِ Hayz asnasında kadından uzak durun. Emirdir bu. Emir burada vücubu gerektirir. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Arkası ise geliyor. Sakın olara yakın düşmeyin. Hatta yathurna. Hatta onlar temizlenilmeye kadar. Temizlendiler. Tamamdır iş. Bu da 3 gün, 5 gün, 6 gün, 7, 8, 14, 15'e kadar hayız müddeti hanımına göre değişir. Bu birinci mesele bildiğine nedir? haramdır. İkinci mesele dizlen top e, cöbek arasında nedir? Kadınla yararlanabilirsin. Bu da halaldır alimlerin ittifakıyla. Yani kadının diziyle e, cöbeğe arasında yararlanabilirsin sarılabilirsin vesaire. Bunda bir mahsur yoktur. Üçüncü bölüm ki bu çetrefilli bölümdür. Yani de bunun üzerine ihtilaf etmiş alimler. Şurada da alimler diyorlar ki cöbeklen e, tapuk e, diz arasında içinde bir mahsur yoktur. Ama bunun haricinde e, kadının hayz mahallinin Hayız Fercinden hariç her yerden yaralanabilirsin. Bu caizdir. Bunu da e, birçok e, alimler buna cevaz vermişler. İmam Nevavi de e, bunu e, tercih ediyor Mecmua kitabında. E, yani bu caizdir. Yeter ki sen hayız mahalline ne ol? teşebbüs etme. Oraya hun düşme. Onun haricinde her yer senin için serbest olabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama burada alimlerimiz bir şart koşuyor. Diyor eğer o o insan teşebbüs, e, teşebbüs e, bu, bu, bu türlü hayz mahalli haricinde her yerden yararlanıyorsa sonra kendini tutamıyor cimaye giriyor hayz aslasında o adam için cöbekten dizin haricinde haram olur. Çünkü tutamıyor onu harama soğuk ediyor. مَا لَا يَقُمْ بِهِ الْوَاجِبِ فَهُوَ وَاجِبِ Bir şeyden o oluyorsa o da haram olur. Vacip bir şeyden kalkıyorsa o da vacip olur. Eksi de aynindir. Burada da delil nedir? E, caiz olmasına alimler diyorlar فَاَعْتَزُ لِلنِسَاءَ فِي الْمَحِذِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ hatta يَتْهُرْنَ Hatta temiz olana kadar yaklaşmayın. Bunlar diyorlar burada haramdır diyorlar. Ama alimler diyorlar ki Başka ay, e, ayetlerde, başka rivayetlerde hayz fetresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıydan e, ne yapardı? Yakunlarına gelirdir ama ne derdir? İzar aldıktan sonra. İllet nedir diyor alimlerimiz? O hayz mehaline yaklaşmamak şartıyla. Burada da bir rivayet var. Enes İbni Malik radıyallahu anhü İmam-ı Müslim'in rivayetiyle dür Yahudiler eğer hanımları Yahudiler Medine'de hanımları hayzli olsaydı ona ne yaklaşırdılar ne evde elinden ekmek yerdiler ne yemek pişirdiği yemeği yerdiler ondan sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordu sahabelerin biz de bular gibi yapalım mı bu ayet indi bu ayet indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin sonunda ne dedi Rasulullah açıklıyor ayeti yani ilk müfessir Dedi isna'u kulle şeyin illen nikahah. Yani kadın hayzli fetresinde her şey yapabilirsin kadından. Elinden yemek yebilirsin. Zaten otomatik münaraddır. Ayrıca yaklaşabilirsin. Sarılabilirsin. Öpebilirsin. Her şey yaparsın. İllen nikahah. Nikah nedir? Cima. Cinsel ilişkinin direkt. Bu olduğunda ne yaparsın? Yapmasın. Onun haricinde her şey yapabilirsin. Ondan dolayı Yahudilere bu haber geldiğinde Yahudiler dediler: "Ma yuridu hada'r min şey illa Yahudiler dediler: "Bu adam, yani Resulullah'ı kastediyorlar, her şeyimize muhalefet bir fetva veriyor. E siz dininizi yamultuysanız Allah dinini düzeltiyor." Ondan dolayı ee, İmam Nevovi diyor ki buradan apaçok delildir ki Erçeç hanımının yanına yaklaşabilir. Yeter ki avrat meheline avrat meheline temas yapmamak şartıyla. Abu Davud'den bir rivayet var. Diyor Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem e, bazı hanımlarından rivayet ediyor Akrim'e. Diyor ki, enne nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ erâde minel hâidî şey'en eğer bir hâizli ha kadınından, hanımından bir şey isteseydir o avrat mehallini kapatırdır. Ondan sonra yaklaşırdır. Bir rivayette diyor ki, e, Hazreti Ayşe Hazreti Ayşe diyor ki, o da Buhari Müslim'de Hazreti Ayşe'den rivayet kana ihdana, izâ kânet hâidân bir denemiz hayızlı olduğumuzda Resulullah'ın hanımları fa arade sallallahu aleyhi ve sellem an yubashiruna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yaklaşırken hayızlı olduğumuza amara an tata'azzur fi fawri haydatiha thumma yubashiru yani bizer bugün de izar iç çamaşır izarın yerini alır kadın iç çamaşırını girdikten sonra o zaman o izar ma e, avra e, hayz e, mahalli, aziyet mahalli uzak durar. Onun haricinde her şey serbesttir. Yani hiçbir mahsuru yoktur. Bu halde erkek ne yapabilir? İhtiyacını giderebilir. Bir mahsuru yoktur ama bir şartla ne yapacaktır? Oraya yaklaşmayacaktır. Eğer baksa kendine hakim olamıyor. Yaklaştı. Bu ne olur? Burada... Onu için o haram kırınır. Cahiz değil. Çünkü neden? Bu kapıyı açmak onu harama düşürüyor. Çünkü hayz aslında cima haramdır. Evet. Onu hiç icma ile. Haram olduğu için düşürmemek lazım. Onun haricinde hanım kendi hanımının her şeyinden ne yapabilir? Faydalanabilir. Hiçbir mahsuru yoktur Allah'ın izniyle. Allah subhanehu teala bunu halal kıldıktan sonra hiç kimse de bunu haram kılamaz. Sadece nedir? Bu yaklaşıma insanı neye düşürmesin? E, harama düşürmesin. Evet. Allah daha iyisini bilir. Velhamdülillahi rabbil alem.